Euzubillahimineşşeytanirracim ismini rahmenirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala Resulüne Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ve men sar ala ve men iteva hubi ehzellel yumidin. Ama daha. Kaçıncı soru? 210. 210. Bismillah inşallah. Halifelik. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra halifelikin süresi ne kadardır? <gülüyor> Cevap. Ebu Davud başkaları Said bin Cuma'dan o sefineden şöyle dediğini rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Nebevi hilale, hilafet 30 yıldır. Sonra Allah mülkü yönetimi dilediğine verecektir. Bu süre Ebu Bekir, Ömer Osman vali radiyallahu anhum halifelik süresini kapsar. Ebu Bekir 2 yıl 3 ay, Ömer 10 yıl 6 ay, Osman 12 yıl, Ali 4 yıl 9 ay halifelik yaptı. Bunların toplamı 29 yıl 6 ay eder. Buna 30'a El Hasan bin Ali radıyallahu anha yapılan beyat sonucu 6 ayda halifeliği tamamlamaktadır. Yani burada peygamberin bir mucizesi var. Dikkat edilmesi gerekirse daha gerçekleşmeden olan olaylar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Raşid Halifeti 30 yıl süreceğini haber vermiş ve haber verdiği gibi de Dört Talife Alife, Ebubekir, Ömer, Osman Ali bunların toplam e, 29 sene altı ay yapıyor. Geri kalan eksik kalan aylarda Hasan'ın hilafeti döneminde. Sonra zaten Hasan peygamberin haber verdiği gibi geçen hafta okumuştuk aleyhissalatü ne demişti? Allah benim bu torunun eliyle iki kavmi, iki müslüman kavmin arasını e, birleştirecek diye. Hasan o zaman diyor madem bu kadar halife çıktı ortaya. İftilaf var. Ben diyor halifelikten ferazat ediyorum. Halifeliği bırakıyorum. Bu bırakma anından itibaren 30 yıl tamamlanmış oluyor zaten. Bu da Raşit Nübüvvet'in 30 sene olduğunu. Buradan sonraki yani artık halifeliğin de nübüvvet üzere olmadığını, nübüvvetin haricinde başka farklı tabi isimli ısırıcı melikler başka ifadeler hadislerde geliyor. Netice itibariyle bu dört halifenin ve Hasan'ın hilafeti haricindeki Muaviye, Yezid gibi diğerlerinin hilafeti, Rashid-Nübüvvet hilafetlerinden sayılmamıştır. Peygamber sallallahu tarafından. Evet. Çünkü onlar saltanata dönüştürdüler. Babadan oğla geçecek bir hale getirdiler artık devlet başkanları. Evet. İslam tarihinde ilk, ilk melik ise Muaviye radiyallahu anh'dır. O bir yani kimden... melik kral. E artık halifelikten çıkmış. Halife nasıl seçiliyor? Yani şimdi millet şöyle algılıyor, e, demokrasi belası zaten, şirki, pisliği her tarafı sarmış. Millet diyor ki ne var ki diyor, İslam'da da halife devlet başkanı diyor, seçimle seçilir. Çoğunluk kimi derse o olur, öyle bir saçmalık yok. İslam'da şura seçer halifeyi, şuura toplum adına konuşur. Şimdi ahmak kimseyle, iş, işler hakkında akıl sahibi, ehliyet sahibi, tecrübe sahibi, bilgi sahibi, derin feraset ve anlayış sahibi bir kişiyle ahmak bir kişi şeriat bir tutmaz. Ama seçim dediğiniz şey hepsine aynı söz hakkını vermektir. Bu onları eşit tutmaktır ki bu zulmü ta kendisidir. O yüzden İslam, hil ve akt ehli denen şura sahiplerinin kendi aralarında yaptıkları istişare sonucunda devlet başkanlığına en niyakatli olan kişiyi seçip ona devlet başkanlığını vermesidir. Bunun adı hilafettir ve bu usulle seçildi. Ama oradan sonra Artık krallık oldu Muaviye döneminden itibaren. Radıyallahu Muaviye Muaviye'de sahabedir. Vahiy katiflerinden bir tanesidir. Ama böyle bir hataya bulaşmıştır. Oğluna bırakmıştır hilafeti. Evet. O bütün mediklerin en hayırları ve fazilet dilleridir. Ondan sonra ise Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh'a gelene kadar ısırıcı bir hükümdarlık. Mülkül adud devri gelmiştir. Evet. ehl sünnet alimleri Ömer bin Abdülaziz'i raşit halifelerin uygulamaları gibi uygulama yaptığından ötürü 5. Halifası var. Normalde Ömer İbnül Hattab'ın torunlarından zaten Ömer İbnül Abdülaziz. E şimdi soy çok önemli soy soy. Her şeyde. Mesela e, bakılırsa Peygamber Salasem'in babaları arasında zinakar yok. Hani Doğan çocuk zinayla doğmamış. Müşrik de olsa iki taraf. Nikah, Akdi var. Yani meşru bir şekilde o çocuk dünyaya gelmiş veya müşrik de olsalar iyi insanlar. Buna e, Ömer radıyallahu anh bunun bir sözüyle aslında dikkat çekmek gerekir. Ömer diyor ki soy nesep damardır diyor. Yani damardan kastı ne? Şimdi kadınla erkek birleştiği zaman ikisinden de çıkan sıvı aslında kandan meydana geliyor. Yani hem kadının kanından hem erkeğin kanından. O yüzden Ömer diyor ki herkes diyor kerimesini nereye koyduğuna dikkat etsin diyor. Soysop kandır. Herkes kerimesini nereye koyduğuna dikkat etsin. Yani bundan kasıt şu. Yani soy ve nesep gibi faziletli bir şey. insan için önemli olan bir şey elde ederken işte zürriyetini tedarik edeceği kadını dikkatli seçlemeye getiriyor. Çünkü kadın mesela fıtraten bozuk fıtratlı biri. Olabilir <gülüyor> öyle insanlar yok mu? Erkekten de kadından da var. İkisi için de geçerli. Netice itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in soyundan ve nesebinden böyle bozuk, böyle işte nesebinde zina olan hiçbir kimse gelmez, gelmemiş. Dolayısıyla o da hayrın vesilesi olmuş. Bizim devlet başkanlarımızın da yani halife olarak seçilecek insanların da böyle şerefli soydan gelmesi gerekir. Zaten bir sonraki bölüm imamiyet. O yüzden imamet Kureyş'tedir. Çünkü Kureyş kimin çocuğudur? İsmail'in soyudur. İsmail'in damarı var orada. Yani İsmail'in genleri var. Kanı var. O kan asil bir kan. Yani evet biz ırkçı değiliz. İslam ırkçılığı kaldırmış. Irkçılık yapanın babasının zekeri ağzına olsun demiş. Ama hayır. Yani Allah'ın takdiri gereği. Ki kimin hangi soydan olacağını kim takdir ediyor? Allah subhanahu wa Yani İbrahim'i İbrahim yapan o kadar güzel ahlakı ve fıtratı veren kim? Allah subhanahu wa ta'ala azze ve celle. Dolayısıyla İbrahim'in soyundan gelmeyi de takdir eden gene kim olacak? Allah Azze ve Celle her şey Allah'ın <gülüyor> takdiriyle. Allah bir kalme, hayrı verdiyse, murad ettiyse artık bize yapacak bir şey düşmez. Bize düşen nedir? Teslimiyettir sadece. Devam. Soru 211. Hı. Budur işinin genel olarak halifeliğine dair delil nedir? <gülüyor> Cevap, onların halifeliğine dair deliller sayılamayacak kadar çoktur. Bu delillerden birisi, Raşid Halifeliğin süresinin 30 ila hasredilmesidir. En açık delil budur. Çünkü orada 4 halifenin müddeti belirtilmiş ki, Peygamber Raşid Halifelik diyor. Yani sahih, geçerli. Hı. Bu, onların yönetim başında oldukları süredir. <gülüyor> Bir kısım da onların başkalarından faziletli olduklarına dair daha önce kaydedilen rivayetlerdir. Halifelerin kendi aralarındaki faziletleri de halifelik sıralarına göredir. Yine bu hususta delillerden birisi de Ebu Davud ve başkalarının Semura bin Cunduk'ten yaptıkları şu rivayettir. Ey Allah'ın Resulü! Ben sanki gökten bir kova gibi bir şeyin sarkıldığını gördüm. Ebu Bekir'e geldi. Bu kovayı iki yanından tutup az bir miktar içti. Sonra Ömer'e geldi. Bu kovayı iki yanından tutup doyasıya içti. Daha sonra Osman'a geldi. Bu iki yanından tutup doyasıya içti. Sonra Ali geldi. Kova biraz çalkalandı ve üzerine kovadan bir miktar su döküldü. Bu husustaki delillerden ki en güçlüleridir. Birisi de icmadan bulunmaları önemsenen kimselerin bu dört zatın halifeliğine icma ile kabul etmiş olmalarıdır. Sapık ve bidatçı olan bir kimse dışında onlardan hiçbirisinin halifeliğine dil uzatan yoktur. Burada duralım. Şimdi ilk hadise dikkat ederseniz peygamberin rüyası var orada. Aleyhisselatü Vesselam <gülüyor> ne yapıyor orada rüyada? Ebu Bekir'in dönemi biliyorsunuz. Yani çok mürtetlerle bir savaş var. Zekat vermeyen, müselemetül kezzab, esvedül ansin, etbaanın. Hani ufak böyle bir e, isyan hareketleri var ama Ebu Bekir hepsini bastırmış. Yani Ebu Bekir'in hilafeti dönemi radiyallahu anhun çok böyle şeyli. E, elhamdülillah sıkıntısız. Ömer'in dönemi de keza ki bolluk bereketin kapılarına açıldığı dönem. Çok artık İslam devleti güçlenmiş, sınırları genişlemiş. Osman'ın döneminde hafif çalkantılar var. O da zaten hadiste belirtiliyor. O kovadan içerken bir çalkantıyla içiyor. Ali'nin ki yani üzerine dökülüyor. Niye? Ali'nin döneminde artık fitne patlıyor yani. İnsanlar birbirleriyle savaşıyorlar. Zaten salih rüya vahyin bir parçasıdır. Mümin bir kul için. Ama peygamberlerin rüyaları zaten vahiydir. O yüzden İbrahim Aleyhisselam rüyasında çocuğunu kestiğini görünce bunu vahiy kabul edip ondan ne yaptı kendisi? Amel etti. Ama tabi bu peygamberlere kas bir şey yani bizim rüyalarımız için aynı yorumu yapamayız? Yapamayız. Evet. Yani son bir şey vardı orada belirttiği. Onların hilafetini eden kötüleyen kişi kimdir? Bidatçı bir sapıktır. Nasıl bir bidatçı? Rafizi bir bidatçı. Yani Rafiziler bu konuda ehli sünnete muhalefet etmişler. Tabi o Rafizilik değişmiş, değişmiş, değişmiş de hangi boyuta gelmiş? İmamlara Allah'tan başka ilah edinmek, sahabenin çoğunu tekfir etmek boyutuna gelmiş. O yüzden Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullah diyor ki, selefi rafizi ismini kullandıktan sonra tekfir etmediği topluluk e, bidatlarında aşırı gitmeyip bu şirklere bulaşmayan sadece bidatları işte bu halifelerin hilafetin sayı olmadığı gibi veya Ali'nin Ebu Bekir Ömer'den daha faziletli olduğunu iddia etmek ki bazı bidatları olan rafizilerdir. Yoksa bunlardan kabirlere ibadet eden müşrikler kastedilmemiştir. Onların tekfiri açık meseledir diyor Muhammed bin Abdullah. Selefin kim sözlerine müracaat edecekse bu noktaya dikkat etmesi gerekir ki Zalata bir karıştırmayı, bir hataya ne yapmasın? Kapı açmasın kendisi için. Evet. Soru 212. Genel olarak ilk 3 halifenin halifeliğinin delili nedir? Buna dair deliler pek çoktur. Bir bölümü az önce kaydedilenlerdir. Bunlardan birisi de Ebu Bekir radıyallahu anh'un rivayet ettiği hadisi şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sizden kim rüya gördü diye sormuş. Bir adam ben rüya gördüm dedi. Sanki gökten terazi gibi bir şey indi. Siz ile Ebu Bekir tartıldınız. Siz Ebu Bekir'den ağır bastınız. Sonra Ömer ile Ebu Bekir tartıldı. Ebu Bekir ağır bastı. Sonra Ömer ile Osman tartıldı. Ömer ağır bastı. Sonra, sonra o terazi kaldırıldı. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yani burada ağır basmasından kasıt imanının daha kuvvetli, kavi, kayırda ve faziletli önde olmasıdır. Evet. Bu gece salih bir kişiye bir rüya gösterildi. Buna göre Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ömer, Ebu Bekir'e, Osmanlı da Ömer'e bitiştirilip bağlandı. Bu iki hadis de sünenlerde yer almaktadır. Evet. Soru 213. Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu onhu'ma'nın halifeliğine dair icma delili nedir? Cevap: Bu dair deliller pek çoktur. Bunlardan bir kısmı Sahih Buhari ve Müslim'de yer almaktadır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Ben uykudayken kendimi üzerinde bir kova bulunan bir kuyunun başında gördüm. O kuyudan Allah'ın dilediği kadar <gülüyor> su çektim. Daha sonra Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir onu aldı. O da bir ya da iki kova çekti. Çekişinden biraz zayıflık vardı. Allah subhanahu wa ta'ala onun zaafını mağfiret buyursun. Sonra o bu kova oldukça büyük bir kova halini aldı. Bunu Hattab'ın oğlu aldı. İnsanlar arasında Ömer'in kuyudan su çektiği gibi çeken bir başka dahi birisini görmedim. Yani öbür diğer hadiste de belirttiği gibi Ömer'in dönemindeki bolluk, berekete ve Allah subhanahu yardımına işaret var Bu okunan bütün hadislerle radiyallahu anh. Yani burada da sertlik mi faz yani üstün yoksa yumuşaklık mı yöneticide? Sertlik daha önemli. Evet bazen kırabilir, bazen e, bozabilir ama sertlik olmazsa netice çok hayırlı yerlere gitmiyor. Yumuşak olunca ister istemez suistimal ediliyor. Düzen, tertip bozuluyor. Tertip bozulunca da başarı artık orada söz edilemez bir hale geliyor. O yüzden Ömer'in döneminde bu hadis, önceki okunan hadislerin hepsinde Ömer'in dönemindeki fazilet ve hayrın işareti var, delili var. Öyle ki insanlar onun kuyunun uzak çevrelerine kadar ulaştı. Soru 214. Bu Bekir'in halifeliğine ve ilk halife oluşuna delil nedir? Cevap. Bu hususta da sayılamayacak kadar çok delil vardır. Bir bölüm önce geçenlerdir. Bunların bir bölümü de Sahih Buhari ve Sahih Müslüm almaktadır. Bir kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yanına geldi. Peygamber ona geri dönmesini istedi. Kadın ölümü kastediyormuşçasına eğer gelir de seni bulamayacak olursam diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bulamayacak olursan Ebu yanına git diye buyurdu. Bir diğer delil de, yani Müslüm. burada be, ben sen ölü, ben ölürsem Ebu Bekire git yani imam o zaman Ebu Bekirdir ben yoksam demektir. Bir diğer delil de sayım üstünde yer almaktadır. Ayşe anh'a dedi ki Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefatı ile neticelenen hastalığından bana dedi ki bana babanı ve kardeşini çağır da bir yazı yazayım çünkü ben herhangi bir kimsenin bir temeline de bulunmasından bir kimsenin kalkıp ben halifeliğe ondan daha layıkım, layıkıyım diyeceğinden korkarım. Oysa Allah subhanahu da müminler de Ebu Bekir'den başkasına razı olmazlar. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatıyla sonuçlanan hastalığında namaz kıldırmak üzere öne geçirilmesi içinde de aynı sözleri söylemişti. En açık en bariz zaten delil bu. Kendisi hasta namaz kıldıramıyorken kimi geçiriyor imamla? Ebu Bekir'i. Bu zaten kendisinden sonra halifeliğe en yakıştırdığı şahsın ve mercinin Ebu Bekir olduğunun çok açık delili. Ha bu delil aslında diğer delille, delillere kapı bırakmıyor. Mesela az önceki okuduğun Ayşe'den gelen rivayeti Şiiler tahlif ediyorlar. Normalde onlar diyorlar ki peygamber vasiyet yazacaktı, Ali'ye bırakacaktı hilafeti. İşte o zaman Ebu Bekir Ömer bunu anlayınca getirmediler kağıt kalem. Zaten e, Hizbullah'ın sözcüsü Ali Kur'an'ı buradan tekfir ediyor sahabenin çoğunu. Diyor orada çoğu vardılar, çoğu diyor şey getirmediler kağıt kalem. Dolayısıyla peygamberin diyor emrettiğine isyan ettiler. Kabul etmediler, rıza göstermediler. Hepsi kafir oldular diyor Ali Kur'an'ı. Yani onları kastettiği o kitabe gelecekti. Kitabede de Ali'ye işte itaat edin, hilafet onun olsun gibi bir mana yüklüyorlar. Burada Ayşe tabii ki ne yapıyor? E, tam zıttına bir şey rivayet ediyor. Kağıt kalem istiyor ki orada yazsın Ebu Bekir benden sonra halife olsun diyor mesela. Ama tabi ne diye taan edecekler? Diyecekler Ravi Ayşe, işte babasıdır babasını övüyor mesela. Şimdi yani bizim baktığımız göze bakmadıkları için açık bir delil olmayacak onlar için. Ama bu delil hani kendisi hastayken Ebu Bekir'i namazda imamlığa geçirmesi hiçbir tevhili olmayan hiçbir çıkar kapısı olmayan Bidatçıların bütün bidatlarını kapısını kapatan çok keskin, açık, sarih bir burhandır delildir. Allah hamdolsun. Bu zaten Ebu Bekir'in hilafetine sahih olduğuna, imamiyetinin sahih olduğuna en açık, en bariz, en fahiş delildir. Ayrıca Resulullah s.a.v. min muhacir ve ensar bütün ashabıyla onlardan sonra gelenler ona veya üzere icma etmişlerdir. Soru 215. Tabi yani sahabenin icması bizim için nedir? Hücçettir, delildir yani. Bizim için bir ölçüdür, kıstastır. E, Ebu Bekir, halife seçildikten sonra itiraz eden yok. Bütün sahabe ittifak etmiş, Ali geç beyat ediyor. Doğrudur, bunlar sünni kaynaklarda. Bunların sebebi var. Fatıma ile Ebu Bekir arasında radiyallahu anhum'a geçen haftada sahabeden bahsederken Bir arsa ile alakalı, arazi ile alakalı, hurmalıkla alakalı bir anlaşmazlık çıkıyor babasının mirası olduğunu, kendisine ait olduğunu söylüyor Fatıma radıyallahu anh. Ebu Bekir de peygamberin miras bırakmayacağını, bunun Beytülman'ın olduğunu söylüyor. Aralarında böyle bir husumet sebebiyle 6 aya yakın bir süre bir konuşmamazlık oluyor. Ama bunun üzerine ziyade yapıp işte batılları eklemek o şiaların pislikleri. Daha sonra zaten Ali kendisi gelip veyahat ediyor. Tabi şii kaynaklarında şey yazıyor. Yok gitmiş Ebu Bekir, Ömer kapıyı kırmış. Kapının arkasında da Fatıma hamileymiş, kapı çatmış, Fatıma orada bir çocuğunu düşürmüş, radıyallahu anhümecbaîn. Ondan sonra Ali'ye demiş, geleceksin o demiş, gelmiyorum. Boynuna ip takmış, çekerek böyle zorla götürmüş. Hani Hayber'de kalenin kapısını tek eliyle sökmüş Ali, kalkan yapmış kendine. Öyle bir Ali, Ömer yani boyuna ip takıp sürükleyecek yani. Bir kere burada bir çelişki var yani. Ali bu kadar güçlü, Ömer nasıl ona onu yapabiliyor? E kendileri bile inanmıyorlar anlatırken zaten. Öyle çelişkilerle dolu bir itikatları var. Tabi suya götürmüş, elini daldırmış. Hani öyle illa zorla beyat ettiğim şey. Onun adı beyat değildir ki zaten. Zorla, yap ikrah altında yaptırılmış yani. Bir kere ikrah altında yapılan fiilin geçerliliği yoktur şeriatta. Tabi hani dediğimiz gibi çok çelişki olunca nereden bakacaksınız yani? Bakılacak tutulacak bir tarafı yok. Netice itibariyle Ali o küskünlüğün ardından ne yapmıştır? E, gidip beyat etmiştir. Ya ilk defa mı sahabe arasında küskünlük olmuş? Ondan önce olmamış mı? Daha Peygamber yaşıyorken Ebu Zer'le yani Bilal arasında olmamış mı? Yüzenci kadının oğlu dememiş mi? Yani Peygamber salsam araya girip de anlaşmazlığı çözmese ne olacak? Yani Ebu Bekir Ömer'e kızmamış mı Peygamber'in yanında aleyhisselatü Kızmış. Birbirleriyle tartışmamışlar mı? Tartışmışlar. Yani her tartışmanın, her küskünlüğün altına Şirk akidesini dayarsa insanlar, küfür akidesini dayar, yani o çok büyük bir ayrılıktı, itikadi bir ayrılıktı yoksa işte cüz-i, basit, fer-i bir ayrılık değildi gibi manalar yüklenirse o zaman bu dine şüphe getirilmiş olur. O zaman Kur'an'ın da hücciyeti haşa ortadan kavgar. Haşa. Allah subhanahu wa ta'ala'nın dini pis kafir olan Şia Rafizi'lerin söylediklerinden yüce ve münezzehtir. Onlar Allah'a ve Resulüne iftira ettiler. Zaten önce hadisleri yazıp 150 sene sonra senetlerini yazan bir topluluklar. Yani ehli Sünnet ve Cemaat gibi önce hadisleri alırken senet irdeleyen, tahkik eden adamlar değil. Önce hadis uydurmuşlar, uydurmuşlar. Sonra demişler sizin senediniz yok. Ondan sonra oturup senet yazmışlar. O yüzden senetlerin içerisinde eşekten rivayeti var. Eşek eşekten, o da dedesinden, o da Nuh Aleyhisselam'ın dönemindeki dedesinden nakletti ki... Falan şöyle söyledi. Yani böyle garip e, rivayetleri de mecbur almışlar. Niye? Senetleri eşekler yazıyor. İster istemez atalarını da övecekler. Evet. Soru 215. Halifelikte Ebu Bekir'den sonra Ömer'in öne geçirilmesinin delili nedir? Delileri pek çoktur. Bir bölümü az önce geçti. Bir ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğudur. Ben aranızda ne kadar kalacağım Eşim. bilemiyorum. Benden sonra Gelecek olan iki kişiye uyun demiş Abu Bekir ile Ömer <gülüyor> radıyallahu anhuma. Ya işaret buymuştur? Bir deli de deniz dalgaları gibi dalga gelecek fitneler ile ilgili hadisteki ifadelerdir. Uzayfa radıyallahu anhı Ömer radıyallahu anhı dedi ki seninle bu fitneler arasında kapalı bir kapı bulunmaktadır. Ömer radıyallahu anhı bu kapı açılarak mı yoksa kırılacak mı diye sormuş. Uzayfa hayır kırılacak demiştir. Bunun üzerine Ömer o halde bir daha kapanmayacaktır diye cevap vermişti. Bu kapı idi, Kırılması ise onun öldürülmesiydi. Bundan sonra da ümmet arasında kılıç kalkmadı. Ayrıca ümmet Ebubekir Bekir radıyallahu anhadan sonra halifele onun geçirmesi üzere icma etmiştir. Soru 216. Bu ikisinden sonra halifele Osman'ın getirilmesinin delili nedir? Bu ustaki deliler pek çoktur. Bir bölümü bundan az önce kaydedilenlerdir. Birisi de Kap Bin Ucren'in rivayet ettiği şu hadistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fitneden söz etti ve onun pek yakın olduğunu söyledi. Bu sırada başı örtülü bir adam geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, bu o gün hidayet üzere olacaktır diye buyurdu. Ben hemen ileri atıldım ve Osman'ın kollarından yakalayarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yöneldim. Bu mu dedim? O bu dedi. Hadis İbni Macer rivayet ettiği gibi kırmızı. Muharrabi'nin kaptan rivayet etmiş. Bu Hasan sahi bir hadistir demiş. Yani fitneler Ömer'in şehit edilmesiyle ki kapı kırılırsa bir daha yapılmaz. Açılırsa kapanabilir. Yani Ömer zaten ölecekti her beşerin öldüğü gibi. Ama şehit olması artık fitnelerin kapısını açtı. Kapı kırıldı. Peygamber Hasan'ın hadisine de diyoruz. Osman fitnelerin olduğu dönemde kurtuluşta olacak. Yani burada da e Ömer'den sonra Osman'ın geleceğine dair zaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den açık başka bir işaret var. Evet. Ayşe Rejalan anhu dedi ki Resulullah Aha. sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Hı. "Ey Osman, eğer Allah سبحانه bir gün bu işin başına seni getirecek olursa, münafıklar Allah سبحانه sana giydirmiş olduğu gibi gömleğini çıkarmanı isteyecek olurlarsa sakın onu çıkarma." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü üç defa tekrarladı. Bu hadiste İbn-i sahih bir isnat ile rivayet etmiş. Normalde elbiseni çıkarmadan kasıt takvadır. Allah korkusudur, doğru olandır, hak olandır. Çünkü özellikle rüya tabirinde elbise din olarak, takva olarak beyan edilir. Delil olarak da İbn-i diyor, Peygamber sallallâhâllâh gelmeden önce sahabe cahiliyenin içerisindeydi, karanlıktaydı. Onlara vahyin elbisesini getirdi. O pislikten, çıplaklıktan vahyin elbisesiyle kurtuldular. Örtündüler ve takva elbisesini üründe. üründüler. وَلِبَاسُبْ takva Hayır diyor ayette. Takva elbisesi daha hayırlıdır, daha güzeldir. O Osman'da var olan şey Allah korkusudur, takvadır. Peygamber sasam ona diyor ki bunu asla ve asla alacağın görev sebebiyle çıkarmıyor. Evet. Tirmiz-i Hasan olduğunu belirtmiştir. İbn-i da bu hadise sahibinde kaydetmiştir. Önce şuraya Ömer radiyallahu anh'ın Halifeyi belirlemek üzere görevlendirdiği kişiler ile daha sonra diğer ashab-ı kiram ona beyat etmek hususunda ittifak etmişlerdir. Tabi Hatta... burada iki yön var. Ömer kendi yaşıyorken bunu yapıyor. E, diyor ki 3 gün şey buraya kapanın. Aranızdan halifeyi seçene kadar da çıkmayın. Abdullah İbni de diyorlar aday olsun halifeliğe. Diyor bir aileden bir kurban yeter. Benim oğlum sadece müsteşardır, gözetmendir yani. Ve üç gün, üç gün Ömer'in şuurası evden çıkmıyorlar. Üç gün bunu konuşuyorlar. Tabi orada Abdurrahman İbni Af var, akıllı bir sahabe. Her biriyle tek tek konuşuyor. Diyor Ali'ye ben Osman'a bıraksam ne dersin? Osman'a gidiyor diyor Ali'ye bıraksam ne dersin? Tek tek konuşuyor. Ötekilerine soruyor Osman'a bırakalım Ali'ye mi tek tek? Her birinin fikrini alıyor her birini kendi fikrine ikna etmeye çalışıyor ki hani ortamdan suhla kalkılsın yoksa düşmanlıklar kalkılmasın. Abdurrahman İbni Afın bu güzel özveriyle gayreti sonucunda Müslümanlar bir fitneye düşmeden Osman'ı seçiyorlar. Fitne kısmen kapanıyor. Tekrar fitnenin patlayışı nerede başlıyor? Osman'ın şehit edilmesinde başlıyor. Evet. Abdurrahman bin Aftan sonra ona ilk beyat eden kişilik de Ali radiyallahu anh'dır. Diğer, daha sonra diğer insanlar ona bayat etmişlerdir. Soru 217. Ali, Ali radıyallahu anh'ın halifeliğinin ve sözü geçen halifelerden sonra halifelik hakkına öncelikle sahip olduğunun delili nedir? Cevap. Bu husustaki deliller de pek çoktur. Bir bölümü de az önce geçenlerdir. Bir delil de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu buyruğudur. Vay amma Rab. Senin o baş... Kaldıran kesin öldüre, öldürecektir. O onları cennete çağırırken onlar kendisini de ateşe çağıracaklardır. Bu Muaviye ile Ali'nin savaşında, Ammar Ali'nin safında. Ne yapıyor? Savaşıyor. Hatta Muaviye'ye gelip bu hadis söylüyorlar. Diyorlar biz peygamberden işittik. O diyor sabredin bizim saf, safımıza katılacak. Peygamber bize işaret etti falan. Ama tabii Ammar kimin safında şehit oluyor? Ali'nin safında. Burada Ali'nin ve etba'nın yani Ammar'ın savaştığı kısmı tarafı cennete çağırdığını, içri hatta isabet eden, doğruya ulaşmış olan topluluk olduğu ortaya çıkıyor. Bu da açık bir delildir ki Ali'nin hilafeti sahiptir, Şeyin, Muavi'nin hilafeti bu noktada sahiht değildir. O yüzden Melik olarak isimlerdir. Yani kral olarak zaten o da oğluna bıraktı. Saltanata çevirdi. Ehline vermedi. Ne? Peygamberin yaptığı gibi yaptı, ne Ebu Bekir'in yaptığı gibi yaptı ki Ebu Bekir ne yaptı? Kendi seçti Ömer'i kendinden sonra. Ömer e, Şura'ya bıraktı kendinden sonrakini. Yaşıyorken seçilmesini istedi. Yani ne Ebu Bekir'in yaptığını yaptı, ne Ömer'in, ne Osman'ın yaptığını. Yani o yeni bir bidat ihtas etti kafirlere benzeyerek ki bunu kafirler yapıyordu o dönemde. Bir ailedeydi krallık, baba oğla baba oğla veriyordu. Zaten Allah i̇bn Temiye rahmet etsin diyor. İslam'da ne musibet, bela çıktıysa diyor aslı kafirlere benzemekten çıkmıştır diyor. Yani dolayısıyla bu noktada da Muaviye kafirlerin bu adetlerine benzedi. Çocuğuna bıraktı. O yüzden ilk okunduğumuz dersin başındaki 30 senelik Raşid hilafet dönemi içerisinde Muaviye'nin hilafeti sayılmıyor. Çünkü zaten Ali'nin, Osman, Ebu Bekir'in ve Ömer'in hilafeti ve Hasan'ın 6 aylık, 4 aylık o bıraktığı hilafet toplamda 30 yıla ne yapıyor? Tekabül ediyor zaten. Evet. Ammar radıyallahu Ali radıyallahu ile birlikteydi. Onun Şam altı öldürdü. Bu kendilerinin sünnette cemaate hak imam olan Ali bin, Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh itaate davet ediyordu. Bu hadis sahih Buhari ve Müslüm'de yer almaktadır. Yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu iki şesri. kitapta geçen bir hadis şerifte şöyle buyurmuştur. Ayrılık zamanında insanlardan bir kesim Hakk'ın dışına çıkacak. Onların iki kesimden Hakk'a daha yakın olan kesim öldürecektir. Hakk'ın dışına hariciler çıktı. Onlar Ali radıyallahu anhur, Nehrevan günü öldürdü. Bütün ehl sünnetin icma ile Hakk'a en yakın olan odur. Yani Ali radıyallahu anhur biliyorsunuz hariciler tarafından şehit edildi. Orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hani haktan çıkacaklar derken Haricileri yani zaten haraca çıkmak demek <gülüyor> Buradan gelmiş harici kelimesi Var olan imama karşı çıkmışlar Kabul etmemişler Ali <gülüyor> radıyallahu anhu'yu Haksız yere tekfir ederekten e, Günah sebebiyle tekfir ederekten Netice itibariyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de burada Ali <gülüyor> radıyallahu anhu'nun gene hilafetini tasdik ediyor Bu rivayette de yani bu zaten ümmet icma etmiş buna. Zaten ümmetin hil ve akdehlin icma ettiği bir yerde yani gerzekler sürüsü toplansa bir trilyon deseler ki süt si, beyazdır. Hil ve akdehli icmase desek ki siyahtır. Hil ve akdehline bakılır yoksa 1 milyon gerzeğin söylediği söze bakılmaz. Allah'ım hamdolsun bugüne kadar da zaten ehli sünnet ve cemaat e, bu sayılan sıralamada Ebubekir, Ömer, Osman ve Ali'nin raşid halifetler noktasında kendi aralarında ihtilaf etmemişler. Burada onlar muhalefet edenler şialar olmuşlar. Onlar da muhalefetlerinin boyutuna göre bidatçı ismini almışlar. Belli boyuta göre de artık e, o bidatları onları daha önce de defalarca izah ettiğimiz gibi dinden çıkartıp kafir yapmıştır. Burada imamiyet mi var? Şu an yönetim var artık. Ha, burada kalalım çünkü orada imamiyetin Kureyş'te olması o mesele çünkü önemli bir mesele. Özellikle günümüzün vakıasıyla cemledilmesi gereken bir mesele. Bugün her cemaat emirlik iddia ediyor. Herkes başına bir emir seçiyor, emir çıkıyor. Ama herkes yani bu emaneti Kureşten ehli olan birine teslim etmek için alıyor. Bu önemli bir mevzu olduğu için son iki ders zaten. Haftada Allah nasip ederse son ders olacak inşallah. Onunla tamamlarız. Sübhaneke Allahümme oğluy. Hamdik. Eşhedü en la ilahe illan testafurke ve